Hanım 36 yaşında evli ve iki çocuk annesidir. Son 5 yıldır temizlik takıntısı hayatını kabusa çevirmişti. Onun bu durumu hem eşini hem de çocuklarının hayatını adeta gasp etmişti. Evde sürekli temizlik ve düzen isteği Aygül Hanım'ı daha da rahatsız etmeye başlamıştı. Kimsenin evine gidemiyor, kimseyi de evinde istemiyordu. Toplu taşıma araçlarına binmiyor, markete, çarşıya, pazara gittiğinde kendisini pislenmiş, mikrop kapmış gibi hissettiğini söylüyordu. Çocuklara ve eşine her dışarıdan eve geldiklerinde kıyafetlerini baştan aşağı çıkarttırıyor ve banyoya girmelerini söylüyordu. Paraları ve marketten alınan ambalajlı ürünleri defalarca yıkıyor, yine de içi rahat etmiyordu. Evdeki her şeyi sürekli temizleyen Aygül Hanım çocuklarına ve eşini hayatı zehir ettiği için suçluluk hissediyordum. Çocukları evdeyken onlara sürekli ellerini yıka, orayı sil, burayı temizle, ortalığı dağıtma gibi komutlar verdiğinden bahsediyor. Onların yaptığını beğenmeyip birkaç kez de kendisinin yaptığını söylüyordum. Bu yüzden çocuklarının artık evde oyun oynamadığını, kendisiyle aynı odada bulmak istemediklerini, eşinin de son günlerde artık eve çok geç geldiğini, aralarındaki iletişimin tamamen bittiğini söylüyordu. Evet Aygül Hanım gibi temizlik takıntısı olanlar için bugün uzmanımız bakalım neler önerecek. Adım adım insan başlıyor. adım adım insanla yine sizlerleyiz evinizdeyiz. Yine terapi tadında geldik. Sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine bir öykü, yine bir vakayla ve onun analiziyle sizlerle olacağız. Sizler Instagram hesabımız olan adım adım insandan bizlere ulaşarak sorularınızı iletebilirsiniz. Çok kıymetli konuğumla bugün bu vakayı değerlendireceğiz ve titizlik, temizlik takıntısı olanlar için tavsiyelerde bulunacağız. Çok kıymetli konuğumu takdim etmek istiyorum. Klinik psikolog Güşah Akçay Civrihan efendi. Buradalar. Hoş geldiniz. Nasınsınız güzel? İyiyim sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz çok teşekkür ediyoruz. Ee, evet bizler Aygül Hanıma böyle anlattık öyküsünü. Ee, tabii aslında çok yaygın da görülen evet. bir durum. Şöyle başlayalım bakadan gireceğiz tabii ki ama e, önce Aygül Hanım ne yaşıyor? Evet Aygül Hanım bizim tabirimizle termi Obsesif Kompulsif Bozukluk dediğimiz diğer bir deyişle takıntılı zorlantılı bozukluğu yaşıyor. Aslında son dönemlerde e, TV'de de bazı diziler itibariyle oldukça popüler olan evet. bir profilden bahsediyoruz ama ee, belki korona nedeniyle hepimizin birazcık daha hijyene dikkat etmesi gereken son günlerde birazcık daha zaman zaman yaklaştığı bir tablo fakat hani sizin tarif ettiğiniz birçok boyutlarıyla özel hayat boyutunda da olsun işte annelik boyutu eş kimliği boyutlarında da olsun biraz daha ağır bir tabloyu dolayısıyla bizim e, psikopatoloji dediğimiz ya da psikolojik bozukluk dediğimiz tabloyu içeriyor. En genel anlamda böyle söyleyebiliriz. Evet o zaman her titizlik özellikle günümüzde salgın sebebiyle titiz olmak şu an hastalık değil aslında. Bunun altını çizelim ama nasıl yaşadığımız sanırım bu titizliği nasıl yansıttığımız mı bunun psikopatoloji olduğunu belirleyeceğiz. Evet aslında titizliği temizlik konusundaki bir hassasiyet, temizliğe özen gösterme, bu gösterdiği özene gizliği, e, Özenin sürmesi konusunda da bir hassasiyet şeklinde tanımlayabiliriz belki de. OKB'yi yani takıntılı zorlantılı bozukluğu titizlikten ayıran şey aslında hem zihinsel anlamda hem de davranışsal anlamda artık e, sağlıklı olmayacak boyutlarda gelişen bir takım durumlardır. Hı hı. Bunu açacak olursak biraz obsesyon deriz biz yani takıntı. E, takıntı e, bir düşünceyi bize hemen çağrıştırır. Bununla birlikte düşünceler takıntıların bir bölümünü oluşturur. Bir e, görüntü de takıntı olabilir. Yani kişinin zihnine sürekli gelen bir görüntü de takıntı şeklinde e, içerik sahibidir. Aynı zamanda dürtüler de takıntı olabilir. Dolayısıyla acaba ellerim kirlendi mi? Elini bir yere sürdüğünde acaba bana koronu bulaştı mı? Şimdi virüs bulaştı mı düşüncesi bir obsesyondur yani takıntıdır ama kendisinin işte entübe olduğu ile ilgili bir görüntü de sürekli gözünün önüne geliyorsa bu da aynı zamanda bir takıntıdır ya da bir dürtü geliyorsa bu da bir takıntıdır. Bunlar kişiye gün içerisinde ne kadar sık geliyor, ne kadar kalıyor ve geldiğinde nasıl bir etkide bulunuyor? Titizlikle belki OKB'nin arasındaki hani normalle anormalin arasındaki çizgiyi, bu şiddet üzerinden belirleyebiliriz. En genel anlamda günde bir saatten daha fazla kişinin zihninin bu kontrol edemediği, bizim girici olarak tarif ettiğimiz yapışkan, kişiye rahatsızlık verici özellikteki takıntı içeriğiyle meşgul olması OKB tanısına doğru yani titizlikten OKB'ye doğru giden bir yerdedir. Ama kişi ile ilgili de. Yani sürekli acaba bulaştı mı, oraya değdim bulaştı mı, buraya değdim bulaştı mı zihni sürekli bunlarla meşgulse hani koronanın titizliği üzerinden de OKB'ye geçiyor olabilir. Hı hı. Titizlik bir hastalık değil. Ee, bizim özellikle de hani abdestli olmamız işte namaz konusunda, e, ibadetlerimiz konusunda belirli temizlik özelliklerine dikkat etmemiz bizi belirli ölçüde titiz yapıyor belki de her birimizi ama bu OKB değil. E, gereken temizlik şartlarını sağladığımızı kontrol ettiğimizde tamam abdestim var, tamam işte kıyafetlerim temiz ve namaza hazırım ya da evimde yerde namaz kılacak kadar evim temiz şeklinde bir kanaate varabiliyoruz. Hı hı. Ama kişinin zihni sürekli bununla meşgul ise bu onda büyük bir bunaltıya neden oluyorsa yani ya işte yerler yeterince temiz olmadıysa ve namazım kabul olmazsa düşüncesiyle yaşadığı bunaltıyı hem gideremiyorsa... Hı hı. Zihnine sürekli olarak geliyor. Hem de elinden geleni yaptığı halde yine inanmıyorsa, çünkü OKB'de birazcık inanmama var, inanmama hastalığı da diyebiliriz. Bunlar titizlikten onu ayıran noktalardır. Evet, bu durumda aslında Aygül Hanım'ın biz e, patolojik boyutunu konuşacağız. Çünkü evet. ekranlarda şu an o durumu yaşayanlar olabilir. halihazırda hazırda e, obsesyona meyilli bir karakter ya da bir yapı varsa ile beraber belki alınan önlemlerle birlikte e, bu tetiklenmiş de olabilir. E, bunu da belki ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Pekala o zaman Aygül Hanım geldi bize durumunu anlattı ve öyküyü aldık. İlk olarak... Nasıl değerlendireceğiz? Nereden başlayacağız? Şimdi çok boyutlu aslında. Evet. Hem bireysel anlamda rahatsızlıkları var hem çocuklar hem eşi ondan uzaklaştı. Nereden tutacağız? Nasıl değerlendireceğiz bu vakayı? Tabii şimdi Aygül Hanım'ın öyküsünü alırken ne zamandan beri bu sıkıntıların ortaya çıkmaya başladığı ve nasıl arttığı nasıl azaldığı önemli bir kriter Genellikle OKB gibi bir durum söz konusu olduğunda o sürecin hemen öncesinde yakın vadede veya kısa vadede zorlayıcı bir takım olaylar vardır. Kişinin başa çıkma gücünü ve kaynağını aşan, artık savun mekanizmalarının devre dışı kaldığı, normal yollarla baş edemediği ve bunaltısının çokça arttığı bir durum vardır. Genel olarak buna bakmak kişinin de aslında yaşadığı şeyin hani birdenbire gökten zembille inmediğini ve bunun farklı bir durum olduğunu... Onun öncesindeki faktörleri e, anlayarak e, tanımlayabiliriz. Ardından nasıl sıklaşıyor? Hı hı. Yani ne yaptığında ya da neler olduğunda artıyor. Mesela diyebilir ki eve misafir geldiğinde artıyor. O yüzden misafir kabul edemiyorum. Veyahut da çocuklar toplu taşımaya bindiklerinde, gidiyor, gidiyor. farklı bir yere gittiklerinde hı. ya da kendisi gittiğinde Dışarıya çıktığında yani dışarıyla ve kalabalık ortamlarla temas kurduğunda artıyor. Nasıl azalıyor? Evde kaldığında veya da işte kıyafetlerini kapının önünde çıkartma. Mesela bu en çok rastladığımız şeylerden biridir. Ve hemen işte kapının da önündedir zaten çamaşır makinesi. Hemen, hemen her şeyi çamaşır makinesinin içerisine koyma ve onları hemen e, kurutma. Hani bu en çok rastladığım koronayla birlikte ortaya çıkan davranış kalıplarından biri. Her gün dışarıya çıkılan bütün kıyafetlerin yıkanması. Eğer bu yıkama işlemi mesela kişiyi gerçekten çokça meşgul ediyorsa artık OKB'ye doğru, hani yıkama, ütüleme emin olmadı belki bir daha yıkama, kurutma vesaire, OKB'ye doğru bir kaçış, kayıştan bahsediyor olabiliriz. Önce burayı anlamak, arttıran ve azaltan faktörlerden bahsetmek lazım. Ve ardından da şeyi check etmek önemli. Gerçekten inanıyor mu? Yani iç görüyü kontrol etmek. Hı hı. Çünkü OKB'de diğer psikolojik bozukluklarda e, söz konusu olmayan bir şeyden bahsediyoruz tanıda. İç görüsü iyi olan, iç görüsü kötü olan hı. ve iç, iç görüsü Olur. olmayan grup. Sanki Aylin Hanım iç görüsü kötü, hiç yok da değil, hı hı. sıkıntılar yaşıyor, bir şeyler var ama e, iç görüsü iyi de değil. Hı. Çünkü yapma ihtiyacı ya, hissediyor. Devam Belirli ölçüde bunları savunuyor. Hı -hı. Dolayısıyla burayı check oldukça önemli buranın altını çizmek ve kişiye de aslında belki zihninde çok ön planda değil içgörüsü olacak ama o kadar kaptırıyor ki o temizleme şeyine kendisini döngüsüne. Bunu çok da sorgulamıyor. Otomatikleşmiş ve hep yapılacak işlerin listesi var zihninde. İşte şimdi şunlar temizlenecek, ondan sonra bunlar temizlenecek, ondan sonra bunlar temizlenecek. Peki temizlemeliyim mi? Burada soracak mı kendisine? Sorabilecek zamanı olacak mı? Olmayacak. Yok, artık o normalleşmiş bile değil tabii, rutin. Tabii, rutinde o. gidecek. Otomatikleşiyor zaten. Hmm. OKB'de belki de kişinin belirli bir süre sonra bu döngüden kendini kurtaramayışının nedeni temizleme üzerinden gidecek olursa Kirlendi, temizlenmesi lazım. Bunlar otomatikleşiyor. Kişi sorgulamadığı için bilinç devre dışı kalıyor e, bilinçaltıda sorgulamaksızın yaptığında bir şey repertuarını aldığında onu bırakmakta zorlandığı için biraz daha kişinin davranış değişikliğinde zorluklar meydana geliyor. Evet. O zaman e, Aygül Hanım üzerinden biraz e, temizlik yani o e, temizlik ve titizlik diyoruz ama biz biz e, takıntı boyutunda bakacağız. Belirtilerinden yani herkes de aynı mı seyreder? Hı hı. E, evet, en çok sık duyduğumuz kapının önünde çıkarttırması, Hı -hı. asla bir çorapları atan, iç çamaşırını atan, çöpe Hı -hı. atan, Hı -hı. hatta yıkamayan Hı -hı. E, yani vakaları da biz duyuyoruz, evet, görüyoruz evet, değil evet. mi? Bu kadar ileri boyutlu olabiliyor. E, hiç kimsenin gelmemesi, gitmemesi, sosyal hayatının etkilenmesi. Başka böyle belirtilerden biraz bahsedelim. Çünkü herkeste farklı belirtiler daha sık görülebiliyor. Evet, biz şu anda daha çok kirlenme obsesyonuyla Hı -hı. E, öne çıkan temizleme e, saplantı şeyini, zorlantısını konuşuyor olduk. Ee, bunun dışında aynı zamanda şüphe ile birlikte gelen yani obsesyonu şüphe. Acaba işte tam abdestim tam oldu mu? Veya hutta ocağın altını kapattım mı? Veya hutta işte çocuğun üstünü örttüm mü? Yani bir şüphe düşüyor içine kişinin ve kontrol etme zorlantısı ortaya çıkıyor. İşte acaba kul hakkına girdim mi? Ee, ki, bu işte arabayı kapattım mı? Arabanın kontağını kapa şey, kapısını kapattım mı şeklinde. Bir şüphe şeklinde gelebilir. Bunun dışında simetri var. Simetri yine işte düzenleme, istifleme şeklinde istifleme olabiliyor bunlardan ayrı bir Düzen şekilde biriktirme için. şeklinde kendisini gösterebiliyor. Bunların arka planında aslında hani zorlantılı takıntılı düşüncelerin kişinin benliğine yabancı olması özelliği çok önemli. Egodistonik diyoruz biz ona yani mesela dini hassasiyeti olmayan birisine Allah'a Allah'la ilişkin küfür düşüncelerine dair bir takıntılı düşünce gelmez. Yani acaba bunu söyledim şirke girdim mi, hmm. bunu söyledim acaba işte günaha girmiş oldu mu ya da aklımdan şöyle bir düşünce geçti. Mesela Kur'an namazda Kur'an okurken sureyi zihninde bozdu ve orada zihninden bir düşünce geçti ama lafzen onu söylemiyor zihninden geçiyor. O zaman diyor Allah'a karşı gelmiş oldu mu namazım bozuldu mu? İşte bu kişiye namaz kılan bir kişi. Ee, kendi benlik düzeyinde bu konuda bir hassasiyeti var. O yüzden takıntılar egodistanik bir şekilde yani benliğe yabancı, kişiyi huzursuz edici bir şekilde geliyor. Ve içeriği de kişinin hassasiyet alanlarına göre değişiyor. Yani bu çok düzen mesela iş yerinde düzenin olması gereken biri, her şeyi düzen yapması gereken biri. Tabii ki ona düzensizlik üzerinden gelecek. Dini hayatı yoğun olan biri, ona dinin üzerinden gelecek. Bir anne mesela bebeğine zarar verme ile ilgili düşünceler üzerinden gelecek. Yani boğar mıyım? Orada mesela mutfaktaki tezgahtaki bıçak gözüne takılıyor annenin. Ya şimdi elime alırsam ve birden kendimi kontrol edemeden bebeğime saplarsam. Mesela bu en ağır gelen obsesif düşüncelerden ve doğum sonrası süreçte en çok zorlayıcı OKB türlerinden biridir. Çünkü anne bebeğini kucağına alamaz olur. Zarar verme. verme. Hadi onu boğarsam yanlışlıkla yani bir şey olur da kendimi kontrol edemezsem boğarsam. Çünkü onun en hassas noktası ve evet, bebeğin aynen. en kıymetlisi. Aslında evet. bizim için en kıymetli şeyler bizim takıntımız olabilir. Aynen, aynen. Egodisyonik derken bunu kastediyoruz. Evet. İçeriği de kişiye göre değişiyor ve bu olduğunda ortaya öyle güçlü bir bunaltı, öyle güçlü bir rahatsızlık çıkıyor ki kişi rastlantısal veyahut da kasti bir şekilde... Bu obsesif takıntılı içeriği nötrleştirmeye yani etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Evet, elimi değdim. Virüs bulaşmış olabilir. Bende önce burayı işte birisi tutmuş olabilir. Onun elinden benim elime geçti şu anda bu virüs. Benim elimde ve bundan kurtulmam lazım. Alıp eline tonla dezenfektan dökebilir. Bunu ritüelleştirebilir veyahut da işte hani gösterilen hijyen kuralları çerçevesinde bir yıkama var. iki dakika eli yıkama ama bunu mesela tekrar tekrar yapabilir ya da parmağımı ovalamadım galiba. Üç kere çevirmedim Bu iki dakika yirmi dakikaya çıkar. Bir daha buna dönebilir. Dolayısıyla ne yapmaya çalışıyor kişi? Aslında zihnine gelen bu düşüncenin onda oluşturduğu rahatsızlığı zihinde değil. Başka bir alanda. Bedende gidermeye çok çok çalışıyor. Çok muhtiş bir şey söylediniz. Yani orada aslında bizim şimdi Aygül Hanım'a söyleyeceğimiz biraz zihinde nasıl yapabiliriz bunu buna gireceğiz. Şahane tam ipin koptuğu yer burası. Evet. Yani zihnimizde o takılan bizi rahatsız eden bunaltıyı biz bir şeyleri çitlemek, bir şeyleri yıkamakla atıyoruz. Ama zihinde asıl kaynağı kökünü kurutmadığımız için. Devam ediyor. Aynen aynen ama kişi hani iç görüden bahsettik ya biraz hı hı, önce. Hı. Şimdi iç görü genelde kötü ya da hiç olmadığı için ya bunlar benim aslında zihnimde. Hı hı. Yani ben bir aynaya bir pisliğin görüntüsünü göstersem o pisliğin görüntüsü aynada yansıdığında ayna kirlenmiş olur mu? Hı hı. Olmaz. Sadece görüntü aynaya yansımış olur, düşmüş olur. Bunun gibi benim zihnime düşmüş olan görüntü veya benim zihnime gelmiş olan düşünce de şu anda bende veya bedenimde bir kirlilik oluşturması kişi bu sorgulayı yapmayı yapamıyor. Çünkü o düşünceler girici dedik ısrarlı dedik çok fazla rahatsızlık oluşturuyor. Hı -hı. Bir an evvel kurtulmaya çalışıyor ve elini yıkadı rahatladı. Beliri bir süre sonra o sayı olarak artıyor. Çünkü rahatlamaya da bir tolerans geliştiriyor. Kişinin sıkıntısı artabiliyor o zamanla veya da rahatlamaya tolerans geliştirebiliyor. Rah yıkama süresini arttırıyor, sayısını arttırıyor, ritüele dönüştürüyor. Yıkarken bir şeyler söylemeye başlıyor. Ve böylelikle hani benim gördüğüm e, meslek hayatımda günde 12 saat duş alan 12 saat duştan çıkamamak düşünün. Ya da Evi temizlemeye başlayınca bir ay boyunca kesintisiz ev temizleyip mesela 15 kilo veren. Çünkü o sırada yiyemiyor içemiyor bir şeye dokunduğu zaman orayı yeniden temizlemesi gerekecek. Yani orada hani ameliyathane sterilizasyonundan çok daha öte bir temizlik var. Çok mikro şeyler görülüyor Hı. ve dolayısıyla da kişi bu döngünün içerisine girdiğinde ne oluyor? Biz bir şeyi titizlikten psikopatolojiye götürürken sıklık dedik hı hı. ve şiddet dedik. Evet çok şiddetli ve çok yoğun bir şekilde olunca artık titizlikten hastalığa, takıntılı, hı hı. zorlantı tılı bozukluğa doğru bir ge e değişim gerçekleşiyor. Evet, o zaman biraz Aygül Hanım'a girelim şimdi. Hı hı. İzleyenler e kendisini Aygül Hanım yerine koyarak bizden e öneriler bekleyecek. Belki bir e terapetik yaklaşım alamayan bir psikoloğa gidemeyenler için öncelikle farkındalık oluşturmak, bir psiko eğitim gibi. Belki e ondan sonra neler yapmalı? Çünkü aile bağları da zedelendi. Burada çocuklar söz konusu e eşiyle ilişkisi söz konusu zaten sosyal hayat bitmiş durumda. Peki Aygül Hanım son 5 yıldır temizlik takıntısı var. Ee, ne yapacak? Nereden başlayacak durdurmaya? Önce Aygül Hanım'ı alalım karşımıza. Evet. Bir de şu var e, temizlik hastalığı artık bu boyutunda. Onunla yaşayan böyle bir kişi yaşayan kişiler için de etkileniyor ve zaten seanslarda biz ailelerle de görüşmek zorundayız. Kim onunla yaşıyorsa o da birebir etkileniyor. Ee, bir vakayı analiz edelim. Girelim ne diyeceğiz Aygül Hanım'a? Evet. Nereden başlasın? Aygül Hanım öncelikle e, yapması gerektiğini, ya, yaptığı şeye yapması gerektiğine inandığı için öncelikle yapmazsa ne olacağından korkuyor. Yani felaket senaryosunun sonunda ne var onun için? Hı hı. En kötü ne olur? Ellerinizi yıkamazsanız, korona bulaşırsa en kötü ne olur? Ölürüm. Tamam yani dolayısıyla burada bir ölüm korkusu var. Peki Ölürseniz ne olur'u da sorgulamak gerekiyor. Çünkü bazen kişinin kendisinin ölmesi dert değil. Mesela diyor ki ölürsem çocuklarım perişan olur. E, kimse onlara bakmaz. Yani e, çalıştığım bazı vaka gruplarında mesela hani ölüm korkusu ya da kişinin kendisiyle ilgili bir zarar görme korkusundan çok çevresindekilerle ilişkili olabiliyor. Mesela böyle bir Aylin Hanım, Aylin Hanım vakasında bu 5 yıl öncesinde bir kayıp olmuş olabilir. Hı hı hı. İşte bir yakınını mesela uzun süren bir kanser e, süreci veyahut da aniden bir trafik kazası ya da ani gelişmiş bir durumla kaybetmiş olabilir. Hı hı. Ve orada oluşan kaygı e, takıntı şeklinde onu bu olayın acısından, üzüntüsünden bununla ilgili kayıp duygularından zaman içerisinde uzaklaştırmış olabilir. Dolayısıyla ben Aylin şunu sorardım. Aylin Hanım, şu anda bunu konuşmuyor olsaydık, buraya yine gelmiş olsaydınız, neyi konuşurduk? Hı hı. Şu anda başka bir sorun olacak olsaydı hayatınızda, mesela o zaman durup işte aslında çocuklarla da iyi değiliz, eşim de eve çok geç geliyor, ilişkimiz çok kötü, hiç karı koca gibi değiliz artık, birlikte paylaştığımız şeyler çok az. Anlatmaya başlarken, başlarken aslında yaşamındaki kayıpları fark ederdi. Ne kaybı var burada? Bağ kayıpları var. Annelik bağının kaybı, eş bağının kaybı, muhtemelen çevresindeki arkadaşlarıyla da görüşmüyor. Çok az bağlantısı var, sosyal ilişkileri çok az. Bu kayıplardan onun e, kazayla ilgili geçmişine gidebilirdik. Burada farkındalık çok önemli çünkü içgörüyü derinleştirmeye, içgörüyü iyileştirmeye çalışıyoruz. Ee, ve aynı zamanda bunun nasıl geliştiğini ve nasıl sürdüğünü fark etmesi çok önemli. Bu düşünce aklınıza geldi, rahatsızlık oluşturdu ve ellerinizi yıkayarak bunu azalttınız. Peki azalttığınızda ne oldu? Pekişti. işte. Ha, o zaman azaltmadığınızda ne olacak? Yani yıkamadığınızda ne olacak? Rahatsızlık artacak. Peki buna dayanabilir misiniz? Hı, en, en kritik soru. <gülüyor> Peki en sevmedikleri soru aynı zamanda danışanlarınızın. Evet. Çünkü biz burada maruz bırakmadan bahsediyoruz. Diyoruz ki e, bunun için bazı uygulamalar da yapılır. Mesela onun için kirli olan bir zemine elleri sürdürülür ve seansta e, el yıkamadan beklemesi istenir. Şimdi en kötü ne olabilir? Bugün eve gidince hastalanabilirim veya şu anda hemen hastalanabilirim. İşte bu sıkıntıya dayanma konusunun yani kompülsiyonlarla zorlantılı davranışlarla yaptığı şeyin Sıkıntıyı kısa vadede azaltmasına rağmen uzun vadede onu bir döngünün içerisine hapsettiğinin bilinç düzeyinde farkında olması çok önemli. Buradaki psiko eğitimimiz, eğitimimiz evet. bu. Ee, aslında hani burada korona üzerinden gittiğimiz için biraz daha tehditkar geliyor. Ama normalde bir virüsten bahsetmiyor. Sadece kirden bahsediyor Olsun. olsaydık e, neyi biliyoruz? Aslında kir birincil olarak yaşan tehdit eden bir şey değildir. Bir anlamda nötraldir diyebiliriz ama hani çocukken anne çocuğun ellerini çamurlu görüp de ellerin pislenmiş deyip öyle bir korku tepkisi verince çocuk çamur yani nötral bir şey ya da toz ona ne yüklüyor? Nasıl bir anlam yüklüyor? Tehlike anlamı yüklüyor. Dolayısıyla burada bir öğrenme var. Koşullu öğrenme öncesinde nötraldi yani tehdit içerikli değildi sonra ona bir öğrenme yüklendi. Şimdi korona ile ilgili de korona tamam yaşam tehdit edici bir virüs ama herkes öldürmüyor. Yani öldürücülük oranına bakıyoruz, ölen kişilere bakıyoruz. Tehdit içeriğinde bir abartma var. İşte bu abartmayı fark ettirmek aslında koronayla ilgili de hepimiz 6-7 aydır, 8 aydır çok iyi bir öğrenme sürecinden geçtik evet. değil mi? Yani hepimiz eğitildik. E, yani. Alışkanlıklarımız ve davranışlarımız değişti. Evet, evet. ve virüsün, virüsün öldürücülüğüne dair de bir abartılmış kimi zaman eğitime maruz kaldık. Evet bir boyutunda hiç önemsememek de yanlış bununla birlikte bunu aşırı, aşırı, Tehlikeli, tehdit edici hani böyle atom bombası gibi hmm. işte nükleer bir silah gibi resmetmek de bizim zihnimizde aslında bir koşullu öğrenmeye neden oldu. Evet. Ve bu koşullu öğrenmelerimiz de ellerimizi yıkadığımızda yaşadığımız rahatlama ile neye dönüştü? Aslında pekişti. İşte Aylin Hanım'ın OKB'de bu modeli anlaması hı hı. bilişsel davranışlı terapinin modelidir bu aynı zamanda. Hı hı. Bu modeli anlayarak bu tünelin... Onun içinden çıkamadığı bu labirentin bir çıkışının olduğunu görmesi çok önemli. Evet. Bu zihinde başlıyor, temizlik örneğinde bedende düzeltilmeye çalışılıyor ama zihinde başladığı yerde düzeltilebilir ve bunun yolu bu sıkıntıya dayanmaktan geçiyor. Aslında şu anlamda altını çizelim, Hani bazen sıkıntılarımız var. Bu takıntı, temizlik takıntısı olabilir, bu panik atak olabilir, bu kaygı olabilir, bu fobi olabilir. Biz şunu beklemesin insanlar, hep bunu söylüyorum ben kendi sosyal medya hesaplarımda, bir şey var, sihirli bir cümle, seans odalarında söyleniyor ya da bir şey yazılıyor, bir şey veriyor, bir uygulama yapacaksın ve hop kalkacak. Hep bu kişi yani yaşayan kişilerin bir e, yola girmesi, bu yola baş koyması, emek vermesi ve sıkıntıyı çekmesinden sonra derin bir nefes almasıyla tedavinin tamamlandığını söylemek evet. çok önemli. Evet kesinlikle yani burada kişinin kendisini aktif evet. etken bir pozisyonda konumlandırması, Hı. iyileşme sürecinde edilgenleştirip nesneleştirmemesi çok önemli. Çünkü bu e, takıntı unsuru karşısında da kendisini nesneleştiriyor ve çaresizleştiriyor aslında. <Gülüyor> Virüs gelecek onu mahvedecek, düşünce gelecek onu dinden çıkaracak. Yine düşünce gelecek onun çocuğunu elinden alacak çocuğuna zarar vermesi, dolayı, zarar vermesi dolayısıyla. Burada dolayısıyla ne ortaya çıkıyor? Kişisel faillik dediğimiz durumda bir azalma ortaya çıkıyor. Bir çeşit kurban rolü. Oysa ki kişi bütün bunlarla ilgili sistemi analiz ettiğinde, sistemi anladığında, evet diyor ki bunları belirli sebeplerle yaşıyorum ve aslında sadece ben de yaşamıyorum. Hı hı. Şimdi bir çalışma var, çok hoşuma gider. Anket yapıyorlar üniversite öğrencilerine. Sıklıkla zihnimize gelen takıntılı düşünceler diye. İşte ocağını kapattım mı? Birincisine zarar vermeyle ilgili düşünceler ya da cinsel içerikli ya da işte dini içerikli küfür içeren düşünceler. Bunların oranları üniversite öğrencilerinde mesela ocağı açık unuttum mu yüzde yetmiş dokuz. Kapıyı açık bıraktım mı içeri hırsız girer mi yüzde yetmiş dört. Şimdi oranlar çok yüksek. yüksek. Bakınca çok tuhaf gelebilir ama sebebi var. Çok yüksek. Evet. Şimdi bunlar geliyor kişiye. Peki bu kişiler nasıl OKB olanlar ve olmayanlar diye ayrılıyor. Şimdi bu düşünce kişinin zihnine geldiğinde OKB ilmi gösteren kişiler diyor ki e, e, bunu gelmemesi gerekiyordu. Mesela bir şirk düşüncesi hadi Allah yoksa. Geldi o an kendini zaten aporoz etti o. Aha, diyor ki bu düşünce bana geldiğine göre benim imanım zayıf. Hı hı hı. Şimdi hemen Sus, bu tamam. rahatsızlığı gidermek için nötralizasyona başlıyor. Tesbihler... İşte kelime-i tevhidler, yeniden iman tazelemeler, abdest alıp namaz kılmalar, nötralizasyona girince aslında ne yapmış oluyor? Onaylamış oluyor. Benim imanım zayıftı gitti, şimdi yeniden şehadet getirdim, namazımı kıldım, tövbe istifa ettim geri geldi. Evet. Ee, ama... Normal e, OKB'ye gitmeyen kişi diyor ki ya yani, tövbe estağfurullah işte geliyor insanın aklına diyor. Kendine gülüyor hatta. Evet Değil mi? aynen. Söylerken gülüyor. gülüyor. söylediğimiz <gülüyor> zaman ya nereden geldi bu aklımıza diyoruz. Çünkü bunun doğru olmadığını biliyoruz. Aynen e, ya da bir anne mesela zihnine çocuğuna zarar gelmesiyle ilgili veya kendisini tutarken hadi birden pat diye bıraktım ve düştü. Mesela bu düşünce geldiğinde yine diyor ki estağfurullah diyor tutuyor çocuğunu kucağına diyor ki işte e, çok yakınım ya ona çok bağlıyım ya insan anlık bile olsa düşüncesine dayanamıyor diyor e, ve bu düşünceyi normalize ederek ona bakım vermeye devam ediyor Hı. ama OKB tablosuna dönüşen kişilerde diyor ki demek ki ben kötü bir anneyim aklımdan böyle düşünceler geçiyor acaba ben bu çocuğu istemedim mi Hı. Acaba sevmiyor muyum? O zaman bakım veremeyecek miyim? Belki istemeyerek ölümüne neden olacağım o zaman e, kucağıma almayayım. Yani onlar çok ekstrem bir şekilde düşüncelerini en uçta, hani iyi ve kötü arasında ortalar yoktur o KB'de. Bir şey ya kötüdür ya iyidir, kişi ya yapmıştır ya yapmamıştır. Ortalarda kalmaya, belirsizliğe tahammül edemediği için, dayanıksızlık olduğu için tablo çok e, hızlı bir şekilde veya yavaştan yavaştan kendisini işlevselliği kaybederek psikopatolojiye dönüştürebiliyor. Evet. Ee, Aygül Hanımın öyküsünü bir daha hatırlayalım. Hem yeni ekranların başına geçenler varsa hem de unutanlar varsa bir hatırlatalım. Çünkü Aygül Hanımı aldık, onu bir psiko eğitimden geçirdik. Bunu ne oldun aslında? Ee, çok çok güzel bilgiler. Bunlar böyle özel seminerlerde ya da biz uzmanlar için verilen eğitimlerde anlatılan ama onun sizin anlayacağınız şekilde anlatması Gülşan Hanıma e, bu anlamda şahaneydi. Şimdi Aygül Hanım e, Aygül Hanım bir daha hatırlayalım ne yaşıyordu? Ondan sonra devam edelim. çünkü eşine geleceğiz, çocuklarına geleceğiz. Daha e, çalışılacak çok nokta var. Var. Tabii ki bu tarz bir durum böyle 45 dakikada bitecek bir şey değil ama biz en azından nerelere dokunmak lazım, nereleri değiştirmek lazım. Eve ödevlerimiz kendimiz gidemeyenler. Niye artık değiştirmeliyiz? Belki bunları uzmanımız söyleyecek. Efendim yeni ekranların başına geçenler varsa Aygül Hanım kim diyorsanız hemen hatırlatalım. Aygül Hanım 36 yaşında evli ve iki çocuk annesi son 5 yıldır temizlik takıntısı hayatını kabusa çevirmiş. Onun bu durumu hem eşini hem de çocukların hayatını adeta gasp etmişti. Evde sürekli temizlik ve düzen isteği Aygül Hanım'ı da rahatsız etmeye başlamıştı. Kimsenin evine gidemiyor. Kimseyi de evinde istemiyordu. Toplu taşıma araçlarına bilmiyor. Markete, çarşıya, pazara gittiğinde kendisini pislenmiş, mikrop kapmış gibi hissettiğini söylüyordu. Çocuklara ve eşine her dışarıdan eve geldiğinde kıyafetlerini baştan aşağı çıkarttırıyor ve banyoya girmelerini söylüyordu. Paraları ve marketten alınan ambalajın ne varsa hepsini defalarca yıkıyor. yine de içi rahat etmiyordu. Evdeki her şeyi sürekli temizleyen Aygül Hanım,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 Onların yaptığını beğenmeyip birkaç kez de kendisini yaptığını söylüyordu. Bu yüzden çocuklarının artık evde oyun oynamadığını, kendisiyle aynı odada bulunmak istemediğini, eşinin de son günlerde artık eve çok geç geldiğini, aralarındaki iletişimin tamamen bittiğini söylüyor ve bundan da şikayetleniyordu. Ve Gülşe Akşay Cibriz, Klinik Psikologumuz da bu durumu değerlendirirken ekran başında buna benzer sıkıntıları olanlara da tavsiyeler vermeye devam ediyor. Sizler Instagram hesabımız olan adım adım insana yazmaya başlayın birazdan bir soru. Cevap da yapacağız Evet Aygül Hanım'a verdik Bunun ne olduğunu anlattık İkinci aşamada artık toplu taşıma ağaçlarına binecek mi, Nasıl binecek Marketten geldiğinde ambalaj ne yapacak ki Koronayı söyledik ilk zamanlar ben de yapıyordum bunu Siliyordum sirkeli sularla Arap sabunlarıyla falan Şimdi sorsanız yapıyor muyum yapmıyorum Poşetin içinde atıyorum biraz havalandırıp koyuyorum açıkçası O ilk takıntılı temizlik Yok bende yani dışarıdan bakıl zaman ne yapacak bunları peyi derpeyi toparlayabilecek miyiz davranışlarını. Şimdi Aygül Hanım'ın bu düşüncelerini farkına varıp kayıt altına alması çok önemli çünkü Hı -hı. başlangıç noktası bunlar dedik. Ardından ben mesela e, öncelikle maruz kalmaya geçmeden önce yani hayatın içerisine girip işte o marketten gelenleri yıkamayı bırakmaktan ya da evdekileri olduğu gibi içeriye almaktan önce Aygül Hanıma gevşemeyi öğrenmeyi, Aygül Hanımın gevşemeyi öğrenmesini çok önemsiyorum. Çünkü Son DSM'de değişti ama daha önceki DSM'lerde anksiyete bozuklukları kategorisinde değerlendiriliyordu OKB. Dolayısıyla biz burada bir kaygıdan, bir bunaltıdan bahsediyoruz. Kişi zihinde ama dışarıda sürekli, zihinde bir şeyleri yaşıyor, dışarıda sürekli düzeltmeye çalışıyor temizlik olduğunda. Başka durumda zihinde yaşayıp zihinde düzeltmeye çalışanlar da var. Hani küfür şirk olaylarındaki gibi. Bir içine dönmesi. Bedenini fark etmesi, bedenini gevşetmesi, kademeli gevşen, gevşemeyi öğrenmesi ve zihinde pozitif tasavvurlar oluşturabilmesi, pozitif imajinasyonlar oluşturabilmesi Ay Aygül Hanım'a çok iyi gelecek. Hı hı. Onun için öncelikle diyafram nefesi almayı öğrenmesi, bedeninde kalmayı öğrenmesi, beden duyumlarını hissetmesi. Onu birazcık daha düşüncelerine dışarıdan bakabilme, onları not aldığında onlarla ilgili daha derin bir içgörü, daha ciddi bir farkındalık kazanarak ya evet aslında aklıma böyle bir düşünce geldi diye bu olacak diye bir şey yok. Mesela bu düşünce eylem kaynaşmasıdır. Düşündüm oldu. Hani bu OKB yaşayan danışanlarımın en çok sorduğu şeylerden birisi. Özellikle de çekim yasası üzerinden kişisel gelişimle ilgili şeyler çokça pompalandığı için. Aynen. Hocam şimdi aklıma bu geldi ama düşüncenin gücü varmış. Ee, şimdi ben bunu çektim mi kendime? Ya olursa. Heh, ben bunu düşündüm sürekli düşünüyorum. Kendime çekiyor muyum? Bu mesela çok sıklıkla sorulur. Ben de o zaman şöyle bir örnek yapıyorum onlarla. Diyorum ki hadi gözlerimizi kapatalım İngiltere Kraliçesi olduğumuzu hayal edelim birlikte. Düşünelim bunu diyorum. Oldu Bakalım mu? Bakalım kim olacak? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> demek ki olmuyor. Peki bunu 10 gün düşünürsek olur mu? Olmaz. Ha demek ki bu kuvve-i ya da çekim yasası dediğimiz şey, sadece düşündüğümüz her şeyin hayatımızda olması, şunun öleceğini düşündüm onun başına hemen bir iş gelmesi şeklinde bir şey değil. Ama e, zihnin artık e, kişiyi böyle bir sis bulutu gibi düşüncelerin o sağlıksız düşüncelerin kişiyi sis bulutu gibi içerisine almasından dolayı kişi kendi düşüncelerine o kadar büyük bir güç vehmediyor ki o kadar büyük bir güç atfediyor ki o gücün kendisi de kölesi oluyor. Şimdi bu güç kendi zihnine ait o düşünceler illaki ona riayet edecekler. Hı -hı. Ama önce onları bir somutlaştırması lazım, bir kağıda dökmesi lazım. O yüzden biz obsesif düşüncelerin fark edilmesini, not edilmesini önemsiyoruz. Ardından bu düşünceleri sorgulaması, en kötü ne olur, bunu destekleyen kanıtım var mı? Şimdi bulaşırsa, buraya değdim, bulaşırsa ölürüm. Bir koltuğun koluna değdiğinde kendisine, ben böyle yapıyorum seanslarda, Tam Elendirip da bu durumdan marketten gelenlerden dolayı korona kapıp bulaştığı tespit edilen birilerini 3. sayfa haberlerinde okudunuz mu? Haberlerde seyrettiniz mi? Bir yakınınızdan haber aldınız mı? Kendiniz ailenizden böyle birisinin e, bulaş nedeniyle öldüğüne şahit oldunuz mu? Olmadım. Peki, peki desteklemeyen kanıtlarınız var mı? Komşunuza bir sorun bakalım yıkıyor muymuş? Yaşıyor mu? Yaşıyor. Arkadaşınıza bir sorun. Ne oldu destekleyen kanıt? Yok, yok ama desteklemeyen destekleme kanıt daha fazla. En fazla ne olur? Rahatsızlanırım, tedavi edilirim. En iyi ne olur? Bir şey olmadığını görürüm. Evet. Peki peki bu düşünceyi değiştirirseniz ne olur? Bulaşırsa yerine koltukta hiçbir şey yok görünen, e, benden önce hani burada bildiğim bir koronalı kimse de yok. Dolayısıyla burası hijyeniktir, dokunmamda da bir sıkıntı yok. Dokundum elimde varsa da elim ağzıma yüzüme götürmüyorum. Dolayısıyla da bir şey Bulaş olmaz. buraya zıplamıyor. Evet. <gülüyor> Bulaş aşamasında da bir farkındalık ve zaten evet. bilinçlendik aylardır evet, artık, evet, artık. Yani elini yalamıyorsa kişiye, gözünü, burnunu, vücudunu içeriye temas edecek bir şekilde ilişki kurmuyorsa olmayacaktır. Ne yaptık? Gerçekliği farklı boyutlardan sorguladık. Bu zihinsel aşamadan sonra zihinsel olarak daha güçlü, daha farkında, daha hazır... Artık kademeli bir şekilde hiyerarşi uygulayarak maruz kalabilir. Yani içeriden geldiler odalarına girip üstlerini odalarında değiştirsinler. Yani e, senin yanında değil yani sen evet. orada temas etme ilk başta evet, eşinin evet. ya da çocuklarının kıyafetine. Evet. Çok güzel. Hı hı. İçeri girsinler ee, bir hafta böyle bir geçsin bakalım. Hı hı. İçeri girince ama yıkayın yine tamam hı hı. Yani direkt yıkamamaya girmeyelim. Tamam içeri girsinler. Mesela bir hierarşi uyduralım. Yıkanmasın ama balkona havalandırmaya asılsın. Sonra yıkanmasın. Böyle oradaki ara basamaklara bölerek aşama aşama gelen sıkıntıya dayanarak güçlenme. Diyoruz ki bu bunaltı geldiğinde 5 dakikayla 2 saat arası sürecek. Ha, bu sırada ne yapın? İşinizle gücünüzle oyalanın. Güzel bir şarkı açın, dinleyin, güzel bir film seyredin, çocuklarınızı oyalanın, sevdiğiniz bir arkadaşınızı arayın, kendinize güzel bir kek yapın, akşam yemeğinizi yapın, albümlerinizi karıştırın, geçmişe şöyle bir göz atın. Ha, ne oldu? Ee, o dakikaları sayma şeyinden kurtuldu. Dikkati başka bir yerdeyken kimse ölmedi, kimseye bir şey olmadı. O gün de çıkarttı, ertesi gün de çıkarttı. O zaman zihin diyor ki bir şey olmuyormuş. Zihni aslında e, farkın, biz farkında olmadan mesajlar gönderiyoruz. Evet, Her düşünceler? şeyin kontrol altında olduğunu, tehlike olmadığını e, zihin hissettiği zaman davranışlar sönecek. Evet. Davranışlar sönünce bunaltı zorlantılarda evet. gitmiş olacak. Evet. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Evet kesinlikle yani başladığı yerden. Başladığı yere doğru dönüyoruz, hı hı. E, ama farkındalık oluşturarak tepeden inme bir şekilde değil, hı hı. zorlayarak değil. Yani genellikle O.K.B. yaşayan kişilere şu söylenir: Ya sen kafanda kuruyorsun. Hı. Evet kuruyor zaten. <gülüyor> no, <doğru. gülüyor> Sen bunları e, kafandan çıkarsan bir şey olmayacak tamam doğru ama bunun bir usulü var yolu yöntemi var. Bakın bu düşünceler o kadar yapışkan ki o kadar girici sokulucu ısrarcı ki yani kim ister kendine böyle eziyet etmeyi o da istemiyor Hı -hı. ama bu düşünceler zihnine sokuluyor. Yani bunu kabul etmek, onun da bundan muzdarip olduğunu bilmek ama başa çıkarken yaptığı şeyin yanlış olduğunu ve doğrusunu yaparak başa çıkabileceğini fark ettirmek çok çok önemli. İşte burada. burada Aygül Hanım'ın eşine iş düşüyor. Yani işte evet. kuruntu, sen hastalıklısın, bizi dünyayı zehir ettin, bıktık senin temizlik takıntısından, çocuklar da senden e, aldı, bak kaçıyorlar gibi. Bu tarz ifadeler zaten kendini sorgulayan, zaten bunaltısı zorlantısı olan bireyin daha da... E, Artmasına maalesef bu duyguların, bu semptomların tetikliyor haliyle. Çocuklar mesela yani şimdi çocuklu ev dediğimiz şey benim nazarımda do, do şey değil bir tane var ama hani bebek olarak dağınıktır her zaman. Yatarken ben bir toplarım ama gün içinde her dakika topluyorum gene atıyor zaten. Hani şey var bir gerçeği de kabul etmek lazım çocukların keşfetmesi için adam ev. Hele salgın dönemi bu çocukları nereye koyacağız biz? Zaten evde olabildiğince daha az kaygılı, daha az stresli olsunlar diye uğraşıyoruz. Çocukların bu aman dokunma orayı sil bunu yap şunu yap şeklinde evde bir komuta emir zinciri olduğunda çocuklar haliyle kaçıyor. Gördüğümüz gibi Aygül Hanım'ın çocuklarında olduğu gibi. Burada çocuklardan ne bekliyoruz Aygül Hanım'dan ne bekliyoruz? Evet şimdi çocuklardan şimdi kimi çocuklar annesinin davranışlarını içselleştirebiliyor ve gerçekten annesinin tehdit algısını da alıyor ve anneyi modelliyor dolayısıyla çocukta da OKB görülmeye başladığını görüyoruz ama kimi çocuklarda hani iç görüşü var çocuğun annesinin aslında gerçekçi olmayan bir takım şeyleri kaptırdığını fark ediyor ve annesini değiştiremeyeceğini de görüyor. Çünkü OKB kendi kendine kolay kolay geçmez ee, ısrarcıdır bazen bir ailenin yani onlarca yılını alabilir. Ee, çocuklar bütün ömürlerini annenin OKBS ile tedavi edilmemiş OKBS ile geçirebilirler. İşte bu noktada çocuk e, anneden kopmaya, o aile bağlarından kopmaya ve kendine başka bir alan, hatta bazen e, yani bağımlılıklar üzerinden, mesela oyun bağımlılığı orada annenin takıntısından tamamen kopuyor ve kendine özgür bir alan oluşturmuş oluyor. Bazen yanlış arkadaşlıklar, e, bazen de Başka türlü bağımlılıklar üzerinden çok ciddi e, kırılmalara gidebiliyor ya da e, bu sürekli çatışma şeklinde bir ortam oluşturabiliyor. Anneyle sürekli e, bir güç mücadelesi içerisinde ve anneye o istediği şeyi yapmamı yönünde bir meydan okumaya girebiliyor. Bu da başka türlü bozukluklara sebebiyet Hı -hı. verebiliyor. Çocukların burada e, annenin bir hastalık yaşadığını, bunun e, tedavi edilebileceğini yani ee, anne ile ilişkiyi sürdürerek ama bütün bütün onun kontrolünün altında hani ona ne diyelim boyun eğerek de değil çünkü bazen öyle durumlarla karşılaşıyoruz ki mesela karşılaştığım tablolardan biridir tuvaletin kapısının açık olmasını istiyor anne sıçradımı mı göreceğim diyor. Artık mahremiyet alanlarını tabii, aşmış. Tabii OKB'de mahremiyet çok ihlal edilir. Temizlikle ilgili olan da özellikle diğerlerinde değil. Çünkü orada sıçradı mı yani bu sıçrama özellikle. Evet. Hani nasıl sıçradı nereye sıçradı hani bu istiyor. benim karşılaştığım en e, uç noktadaydı. Açık evet. tuvalet yani 16 yaşına kadar hani düşünün bu noktada tabii hiçbir mahremiyetiniz kalmıyor. O zaman sınırlarınız kalmıyor ve benliğiniz kalmıyor. Şimdi benliğini oluşturamayınca burada özgüven problemleri, özdeğer problemleri birçok şey beraberinde ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar kendi mahremiyet alanı oluşturabilmesi için yakınlardan destek alması çok önemli. Çünkü annenin okabe olduğu durumlarda aile yalnızlaşmıştır. Ama mutlaka o ailede anneyi biraz daha frenleyecek mekanizmalar kullanılabilir. Baba olmuyorsa teyze, teyze anneanne. olmuyorsa anneanne, komşu, dede. hala, dede gibi bir sınır oluşturmak. Tamam tuvaletin kapısı kapalı kalsın sen sonra gir temizle gibi çocuğun alanını oluşturmasına izin vermek. Mesela aşırı titizlikte evde anne çok düzen istiyorsa babanın birazcık bunu yumuşatması. Hı hı hı. Tamam her dakika düzenli durmasın da şu vakitlerde odasını toplasın. Mesela öğlen toplasın, akşam toplasın ama hani oyuncaklarını bile dize dize oynamasın çocuk. Çünkü OKB'si olan annelerin çocuklarında bunu görüyoruz. Çocuk oyuncaklarını dağıtarak oynayamıyor. Maalesef. Yani puzzle'ı bozuyor, parçalarını üst üste diziyor. Sonra onları tek, tek tek yerine koyuyor. Bu da tabii ki bu anlamda çocuğun da nefes alamadığını beraberinde bize gösteren bir şey. Anne farkında ve bunu kontrol edemiyorsa en azından babayı da yanına çekmeye zorlamaması. Hı hı. En azından evde birinin vites küçültmesi için kendisini zorlasa dahi sistemde var olmasına izin vermesi ve çocukların ve eşin de bu anlamda sistemi kullanması oldukça önemli. Evet bu da önemliydi. Şimdi devam edeceğiz tabii Aygül Hanım'ın bu durumuna. Eşle ilişkisi yani erkek kocası eve geç geliyor. Niye? Bunlara maruz kalmak istemiyor. Geleyim de yatayım. Çünkü niye geldiği zaman ne yapacak? Onu oradan alma. O bardağı oraya koyma. Yani nefes alacağımız alandır ev aslında. Biraz da Evlilik ilişkisini etkilemesi, belki mahrem hayatlarında birçok etkiye sebep olmuştur, birçok şey olabilir. Burada e, gireceğim fakat ama bir hatırlatmamı yapayım. E, adım adım insan Instagram hesabındayız. Lütfen oraya DM'den mesajınızı yazabilirsiniz. Birkaç tane soru gelmiş başlayacağım. Aygül Hanım'ın eşine zaten söyledik hani nasıl yaklaşması gerektiği ama e, o hani kademeli olarak... Maruz bırakmayı da yaptık. O da çok güzel. O da cepte. Peki eve geç gelme konusunu da nasıl düzecek Çünkü bundan da şikayetçi eşiyle evet. de vakit geçirmek istiyor ama kendi istediği şekilde vakit geçirmek evet. Bu da e, ciddi bir sıkıntı evet. doğru. Burayı da değerlendirelim sonra sorulara geçelim. Burada uzlaşma önemli. Yani e, mesela şikayet konusu olan şey eve geç gelme ise... Erken gelmem için bazı düzenlemelere ihtiyacım var. Mesela eve geldiğimizde, eve geldiğimde işte yemekten sonra diyelim ki orada bir ritüel var. İşte sofranın ritüeli, temizliğin ritüeli. Yani bunlar seninle sohbet etmeme engel oluyor. Hani vurguyu sen benim canımı sıkıyorsuna değil de bu aramıza giriyor. Bu OKB, bu takıntı. Senle benim aramda ve sana yakınlaşmama engel oluyor vurgusunu yaparak. Ee, birlikte hiyerarşi oluşturmak, hani bunu kısaltalım, şunu azaltalım, ee, sen o sırada stres olacaksın ama oturur bir film seyrederiz. Yani oradaki OKB'nin sistematiğini de tabii ki burada ko terapist olacak, yardımcı terapist olacak biraz eş, özellikle iç görsüz zayıfsa, ee, dikkatini başka bir şey verelim. O zaman çıkalım dışarıda yiyelim. Haftada bir iki akşam. Mesela bazılarının evinin içindedir bütün o temizlik meselesi. Çıkınca takmıyordur. <gülüyor> Mesela bu durumlarda ben diyorum ki bol bol seyahat edin. Çünkü zihnin OKB'nin işlemediği bir alanda sağlıklı düşünmeyi, teneffüs etmeye ihtiyacı var. Seyahat edin, tatile gidin. Mesela tatil çok iyi gelir bu tür durumlara yeni başladığı zaman. Bir mola verilmiş olur. Kişi eve döndüğünde daha az duyarlıdır. <gülüyor> Ve tolere etmeye başladığını görünce bu ona da iyi gelir. Dolayısıyla üstüne gitmek, köşeye sıkıştırmak, onu tahkir etmek, onu küçük düşürtmek değil, yaşadığı şeyi anlamak, empati kurmak ama bunun hayata olan etkilerinden dolayı önünü açmaya izin vermeyeceğini, bu noktada hayır diyeceğini de Eşe göstermek çok çok önemli. Evet bu önemli. Şimdi hem maruz bıraktırma var aslında tedavi çok bütüncül yaklaşıyoruz. Bir de uzaklaştırma. Yani mekandan işte duruma, zamana göre, kişiye, şartlara göre herkese farklı tavsiyeler veriliyor. Biz genel bir çerçeve evet, çizmeye gayret evet. ettik bunu söylemiş olalım. Efendim Aygül Hanım'ın evliliğiyle, çocukluğu, çocuklarıyla ve bireysel hayatı, sosyal hayatıyla alakalı yaşadığı bu temizlik takıntısı OKB dediğimiz şey eşittir. Takıntı belki yeni açanlar ve OKB'yi duyunca acaba bu ne diyenler varsa OKB çok çeşitleri olan bir takıntı biz onlardan da bahsettik. E, bu yayın tekrar olacak onun alt yazı böyle geçmiş olayım ama sorular geliyorsa. Sizden. Biz Aygül Hanım değerlendirdik bir de Aygül Hanım gibi müzdarip olanlar varsa bu takıntılardan onlar için neler söyleyecek Gülşah Hanım ona dönelim istiyorum. İsim vermeyeyim daha rahat etsin izleyenlerimiz. Şimdi bir mesaj gelmiş Instagram'dan diyor ki izleyenimizi yayınlar Tuba Hanım. Teşekkür ediyoruz. Annem çok titizdir. Çocukluğumuzda elimize toz bezi verir, şurayı da sil, burayı da derken beğenmez, elimizden alır, kendi yapardı. Ve bir misafir gelecek olsa bütün ev ayağa kalkar, her yeri temizlerdik. Ama belli kuralları hep vardı. Şimdi evliyim, evime gelir gelmez gelir, hiçbir şeyi beğenmez, temizliğime laf eder. Beni çok bunaltır. Ama annem gidince de ben şimdi ne yapacağım boşluğuna düşerim. Annem her şeyi kendi yaptığı, bizim yaptığımızda beğenmediği gibi... E, beğenmediği için biz şimdilerde yetişkin olmamıza rağmen hiçbir şey yapamıyoruz demiş. Çok e, farklı bir durum ve bunu yaşayan e, genç annelerimiz, yeni evlilerimizde var. Evet. Ne söylersiniz evet. izleyenimize? Buyurun. Evet, OKB'li bir ailede büyünüldüğünde e, kişinin başa çıkma becerileri, yaşam becerileri, öz bakım becerileri kısıtlanmış olabiliyor. Bu oto e, çok fazla kontrolden dolayı. Çünkü oradaki e, aslında denir ki ee, ebeveynin yaşadığı şey çocuğun gelişen oto kontrolüne müdahaledir. Dolayısıyla o oto kontrolü çocuğun elinden alıp sen yapamıyorsun ben yapayım. Ee, bu iyi olmamış sen bırak. Ee, aman sen dur e, beceremezsin şimdi şeklinde. Evet biraz mükemmeliyetçilik de giriyor burada işin içerisinde OKB'nin dışında. Bu mükemmeliyetçilikle birlikte gelişen kontrol diğer tarafın hep e, resmin dışında kalmasına neden oluyor. Eğer özel bir gayreti yoksa veya bunu ara ara delemediyse deneyim yok. E, aldığı olumsuz mesaj var yapamıyorsun. Deneyim olmamasının yanı sıra bir de olumsuz girdi var. Dolayısıyla burada kişinin e, yaşadığı şey kendisine annesinin gözüyle bakması olabilir. Biz diyoruz ki kendinize bir başkasının gözüyle bakmayı denediğinizde nasıl oluyor? Kendinize kendinizin gözüyle bakmayı denediğinizde nasıl oluyor? Mesela anneniz neyi yaptığınızda beğenmezdi? İşte kek yapınca beğenmezdi, bana hiç yaptırmazdı. Tamam o zaman iyi kek yapmakla ilgili ne biliyorsunuz? İşte çok az şey biliyorum. Tamam o zaman önce bunu bir öğrenin. Şimdi artık her yerde işte videolar var, bunun eğitimleri var vesairesi var. Onun bazı püf noktaları var. İşte yumurtalar o da sıcaklığında olacak da un elenecek vesaire. Bakın bunlar püf noktaları. Anneniz muhtemelen bunları yapıyordu. Ama bunlar detay olduğu için bunları size yap, yaptırmak istemiyordu. Veyahut da mesela un elenirken dökülecek, batacak. Ha, o zaman sen dur şimdi. ben onu daha güzel elerim. Ama siz yaptığınızda pot. Puf diye döküyordunuz içine belki de yumurtayı dolaptan çıkarıp kırıyordunuz. Şimdi bunu öğrendi, öğrendiğinde ve yaptığında ve güzel olduğunda kendine kendi gözünden bakmayı öğrenecek. Burada deneyim biriktirmesine ve deneyimlerinden öğrenmesine ve bu şekilde pekişmeye ihtiyacı var kişinin. Ee, biz diyoruz ki içimize annemizi alabiliriz. Annemizin gözü her an bizim üzerimizde olabilir içimize aldığımız için. Evlenip ayrı bir ülkede yaşıyor olsak dahi o göz hep bizi izliyor olabilir. Ee, ama o gözü kapatabiliriz. Kendimize kendi gözümüzden bakabiliriz. Bu tabii ki bilinçli farkındalıkla olabilecek olan bir şey. O zaman içeridekini ne yapacağız? Ha geçmişte o belki bir zaman işe yaramıştı. Annem e, yanlış yapmamamı da sağlamış olabilir hı hı. az da olsa. Tamam, onun hakkını teslim edeyim. Teşekkür ederim. Sen benim zamanında yanlış yapmama engel oldun ama şimdi artık ama doğru yapmama da izin... engel oluyor şu an için. Kır zararın işi ne var için? Artık içine. izin ver, yanlış yapacaksam yapayım. Ya zarar görmeyecek kadar büyüm evet. ve doğruları öğrenmek için de fırsatım olsun. Dolayısıyla işte OKB de olsa e, sorun anne de olsa nedir? Aslında bir işlev vardır. Bu işlevi de görmek önemli. Ona da hakkını teslim etmemiz ama lazım. Ama çok güzel tavsiyelerdi. Şimdi yine isimsiz okuyacağım ama is e mesajınızı okuduğumda bu benim sorum diyeceksiniz. Tuba Hanım ben de gün boyu temizlik yapıyorum. Akşam olunca dağılınca çok sinir oluyorum. Ne yapmalıyım? Çok kısa ve öz bir soru. Belki birkaç cümleyle hızlı hızlı şöyle soru cevap yapalım. Diyorum ki kendinize zaman ayırın. Eğer egonuzun hiç enerjisi kalmazsa başka insanlara ve durumlara tahammülünüz kalmaz. O temizliği illa yapacaksanız aralar verin, kahve için, güzel bir müzik dinleyin, ayaklarınızı uzatın, dinlenin ki sabrınız olsun. Ha, temizliği uzatmak, her, güne, her gün aynı şekilde yapmak burada kısıtlanması gereken bir şey ama en nihayetinde kişi gücünü bitirmeden, bir eee titizlik derecesinde götürecek olursa başka insanlara da çocuğuna eşine ya da yakınlarına da tahammülü aşmış bir şekilde davranmaz. Burada önemli olan o yaşam enerjisini, içsel enerjiyi koruyabilmek veya harcadığımızı yerine koyabilmek evet, bu anlamda bir oto kontrol aslında. Evet, değil mi? evet. Şimdi bir diğer soru önemli. Merhaba Tuban. 6 yaşında oğlum oyuncaklarını bir yere simetrik olarak sıralar, kendisi de oynamaz. Önemli bir şey söylüyor aslında. Kardeşinin de bozmasını istemez şuraya dokundum elim kirlenmiş midir der hep endişelenmeli miyiz diyen bir anne yazmış efendim. Yani işaretler bir hassasiyeti gösteriyor ne kadar zamandır var ve o oyuncaklar bozulduğunda ne oluyor? Mesela gece uykusundan bile uyanıyor mu onu kontrol etmek için bu başka yerlerde de kendini gösteriyordur. Bir destek almakta fayda var çünkü yaş olarak söylemedik ama OKB... 10 yaşları gibi başlıyor, 10 yaşlarını doğru kendini gösteriyor. 10-25 yaş aralığı en sık görüldüğü aralık e, çoğu zaman fark edilmiyor ve özellikle üniversite ve evlilik gibi dönemlerde tanı ortaya çıkabiliyor ya da doğum sonrası. Burada artık pekişmiş bir sistem var. Kişinin o obsesif düşünme ve kompasyonlarla nötralize etme süreci o kadar oturmuş oluyor ki. E, kronikleşmeye doğru yüz tutuyor. Bu nedenle baktırmakta fayda var. Belki de ergenlik döneminde artabilir, daha farklı. Şiddetlenebilir, döneminde. zorlaşabilir. Evet. Bakmakta ve bir rehberlik almakta fayda bir var. Bir çocuk psikoloğuna, bir oyun terapisine gitmesi bence evet. e, yarar var. İsim vermeyeceğim. Bir mahrem soru ama bunu sormak zorundayım ben de. Okumak zorundayım. Merhaba, harika yayın için teşekkür ederiz demiş. Biz teşekkür ederiz. OKB'li bir eşim var. Hanımefendi yazıyor ve Kocasından şikayet ettiği bir konu yazıyor. Eşimle özel hayatım yok hı hı. cinselliği kastediyor sanırım beni pis görüyor yıllardır bu şekilde psikoloğa da gidiyor sanırım tahammülüm kalmadı tavsiyeniz nedir demiş. Evet ee, şimdi buradaki kişinin içine aldığı pis olma ben pisim duygusu, hı hı. yer değiştirme dediğimiz bir savunma mekanizmasıyla bir başkasına aktarılır ve o pis der ve dolayısıyla onunla temas etmek istemez ki kendisine bulaşmasın. Burada bilinmesi gereken en önemli şey aslında eşinin pis olanın, eşinin bilinçaltında pis olan kadının kendisi değil, kişinin kendisi. Kendisiyle ilgili bir suçluluk, bir kötülük ve bunun sonucunda bir pislenme ve kirlenme duygusu yaşıyor. Ve bu o kadar yoğun ve dayanılmaz ki bunun üzerine örterek bir başka kişiye yer değiştiriyor bunu. Ee, OKB'de tedavi mümkündür, ilaç tedavisine çok güzel yanıt verir, psikoterapiye çok güzel yanıt verir. Fakat eşinin bireysel terapisinin yanı sıra bir çift terapisi almalarında fayda var. Çünkü bu uzun süredir böyleyse bir olma, karı koca olma noktasında da çok fazla eksik vardır, çok fazla hasar vardır. Bunu da gidermek lazım. Ancak ümidi kesmemek gerekiyor. Çok Uzun yıllar sürse bile OKB'den çıkış var, OKB'siz bir hayat mümkün. Hı hı. Hem mahrem hayatta hem evlilik hayatının her aşamasında belki sonuç almaya çok yakın bir evredeler çünkü tedavi alıyormuş. Hı hı. Ümidini kaybetmeyip bunun kendisiyle ilgili değil eşiyle ve geçmişiyle ilgili olduğunu bilmesinde fayda var. Ama bireysel e, terapinin yanında eşinin aldığı o terapinin yanında bir de çift olarak gitmesi evet. kendini de bu evet. sürece dahil etmesi evet. e, tahammül seviyenizi artıracak evet. diye düşünüyoruz. Evet. Çok da güzel bir yayın oldu ve burada sona erdi çok güzeldi şahane <gülüyor> bilgiler verdiniz Gülşah Hanım. Emeklerinize, yüreğinize sağlık. Siz de sağlar, siz de sağlar. efendim bugün de bize ayıran sürenin sonuna geldik. Adım adım insanda her salı ve perşembe yine insan hayatlarına, insan hikayelerini ekranlara taşıyoruz. Ve onların yaşadığı sorunlara rehberlik... Etmeye gayret ediyoruz. Sizler bizleri adım adım insan Instagram'dan takip ede durun ve yayınlarımızı YouTube kanalımızdan ve Diyanet TV'nin web sitesinden de tekrar ulaşabilirsiniz diyorum. Ve adım adım insan bitti. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın.